Hatırlayacağınız üzere kitabın özlük, ana konusu olan kabir suali. Kabirdeki kula sorulacak olan sorular konusu, kitabın ana konusu. Bu ana konuya geçmeden önce müellif rahimahullah bu konuya gelene kadar üç tane merhale, üç tane giriş ediyor bizlere. Bu her bir giriş, her bir mukaddime, her bir girizgah Bir ön hazırlık. Neyin ön hazırlığı? O kabirde bize sorulacak olan üç sorunun doğru bir şekilde cevaplanabilmesi için gerekli olan ön hazırlık. Önce bunları ne yapması gerekiyor kulun? Hayatında pratiğe geçirmesi, hayatına yansıtması gerekiyor ki ondan sonra kul ne yapacak? Bu sorulara cevap verecek, cevap verebilecek. Bu günkü ikinci mukaddime, ikinci girgah müellifin şu sözleriyle başlıyor. İ'lem. İ'lem. Bil. Tabii biz ilmin önemini öğrendik. İmam Bukhari'nin bir önceki girişte sözünü öğrendik. Ne diyor İmam Bukhari Rahimahullah? Babu el ilmi kavle, kavlel kavli vel amel. Ne demek babul ilmi kavlel kavli vel amel? İlmin sözden ve amelden önce geldiğini anlatan bab. Geldiğini içeren, geldiğini ifade eden bab. Bab ne demek? Başlık, bölüm. Yani İmam Bukhari Rahimahullah'ın fıkı demiştik. Yani ne demek fıkı İmam Bukhari'nin de bir fıkı var, bir anlayışı var. Bu fıkı bu anlayışı nerede saklı? Bab başlıklarında saklı. Yani İmam Bukhari Rahimahullah'ın Bir hadis zikredeceği zaman Bir hadis zikrettiği zaman Öncelikle ne yapıyor? O hadisle ilgili fıkhını O hadisten anlaşılan Ortaya koyduğu Kendinin anladığı Fıkhı zikrediyor Diyor ki İmam Bukhari Rahimahullah Fa Fa'lem ennehu La ilahe illallah Vestagfir Lizenbik Ayetini getiriyor İmam Bukhari Rahimahullah Diyor ki, bu ayetten önce, بَابُ الْاِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ Kavilden ve amelden önce ilim gelir bağlı. İlmin gelmesi gerekliliği bağlı. Bunun delili de nedir? Allah-u Teala'nın bu ayetidir diyor. Allah-u Teala ne diyor? فَعْلَمْ فَعْلَمْ فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil Dikkat ederseniz Allah-u Teala demiyor. قُل Demek قُل De ki, diyor ki demekten önce, sözden önce ne var? Fa'lem. Bil. Ennehu la ilahe illallah. Onun ibadete layık tek hak ilah olduğunu bil. Ardından ve staghfir li zembik. Günahına ne yap? Tevbe et, istiğfar et. Söz geliyor. Önce ilim sonra söz. İşte müellif rahimahullah diyor ki bizlere bu ikinci girizgahta İ'lem rahimekallah. İ'lem rahimekallah. Allah sana Ne yapsın? Rahmet etsin. allah Teala sana rahmet eylesin. Diyor ki alimler, tek başına rahmet zikrediliyorsa, yani rahmet etsin deniliyorsa, bu ifade, bu ifade geçmişteki günahlarını affetsin anlamına da geliyor. Geçmişteki günahlarını affeylesin. Gelecekte, yapabileceğin hatalardan da, seni Allah ne yapsın? Korusun. Rahmet eğer mağfiretle zikredilmezse, böyle kapının yanından gelelim bu tarafa doğru. Rahmet eğer mağfiretle birlikte zikredilmezse, yani sadece rahmet zikrediliyorsa, anlamı, geçmişteki günahlarını affeylesin, gelecekte de seni ne yapsın allah Teala? Korusun. Eğer... Bir kimse diyorsa ki Allah sana mağfiret eylesin ve rahmet eylesin. Burada ne anlama geliyor rahmet? Allah-u Teala seni gelecekte yapacağın günahlardan korusun. Anladık mı arkadaşlar? Kim tekrarlayacak bize? Evet Turgut. Tekrarla bakalım. İ'lem rahimekallah. Allah sana rahmet eylesin ifadesinde. Ne kastediliyor? Ne demek rahimekallah? Allah sana rahmet eylesin demek. Peki ne demek bu? Bundan sonraki yapacağın günahlara. Günahlarda seni. Günahlarda seni Allah rahmet eylesin. Yani seni korusun bunlardan. Peki bundan öncekiler? Bundan öncekileri de mağfiret, edelim. mağfiret Bağfiret eylesin, da. bağışlasın. Peki sana deseydi ki "Ğafara Allah ve rahimakallah." Yani burada rahmetle birlikte mağfireti de bağışlanmanı da zikretseydi O zaman rahmeti nasıl anlayacaktık? Kim söyleyecek? Ee, bu, bu andan sonraki günahlarda, hatalardan seni allah Teala ne yapsın? Korusun. Demek ki burada müellif Allah'ın sözü Rahimekallah Sana söylüyor bunu. Bu dersi dinleyen, bu dersi okuyan kişi olan sana söylüyor. Diyor ki bil ki rahimekallah Allah sana rahmet eylesin. Yani geçmiş günahlarını affilesin. Gelecekteki hatalardan da seni ne yapsın? Korusun. Korusun. Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Her erkek ve kadın Müslümana vaciptir. Vaciptir. Ne demek vacip? Zorunlu. Yani ilim usulde bunu anlatırken, tarif ederken diyorlar ki, مَا تَلَبَ اَشَّارِعُ فِيَلَهُ Taleben, cazimen. Şeriatın, yani dinin mükelleften yapmasını kesinlikle, ısrarla istediği hükümler. Tabii bunlar biliyorsunuz, farz-ı ayin olarak her kulun yapması gereken zorunluluklar var. Bir de kifaya olan farzı kifaya olan birisi yaptığı zaman toplumdan kalkan sorumluluklar var. Müellifin burada zikrettiği hangisi arkadaşlar? Bunlar farz-ı ayn. Her kulun bilmesi gereken meseleler bunlar. Çünkü dine bununla giriyorsun. Yani bir kimse allah Teala'nın varlığını bilmezse Müslüman olabilir mi? Olamaz. allah Teala'nın yaratıcı olduğunu bilmezse Müslüman olabilir mi? Olamaz. allah Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğunu bilmezse Müslüman olabilir mi? Olamaz. Diyebilir mi bir kimse? Ya bizim memlekette bunları bilen insan çok. Bunlar bildiği için bunları bilmek benden istenmez. Ben böyle inek gibi, hayvanlar gibi, sorumsuz bir şekilde hiçbir bilgi bilmeden yaşayayım. Nasıl olsa onlar bildi, benden bunu bilmek kalkmıştır. Diyebilir mi? Diyemez. Onun da bunu muhakkak ne yapması lazım? Bilmesi lazım. O halde müellifin burada her Müslümanın <gülüyor> ve erkeğin ve kadının bilmesi gereken... vacip olan, şey dediği vacip, buradaki ayni olan, vacibun ayni. Ne demek vacibun ayni? Herkesin kendisinin bilmesi gereken bilir. Diyor ki, teallumu thalâsihâzihîl mesail Şu üç meseleyi herkesin bilmesi lazım. Bir önceki hafta kaç meseleydi? Dört, Dört mesele. Bu hafta üç meseleyi lazım. Dikkat ederseniz ne dedik? Bu meseleler Kabirdeki bize sorulacak olan soruların doğru bir şekilde cevaplanabilmesi için bilinmesi gereken meseleler. Bir kimse kabirde bu sorulara doğru cevap vermek istiyorsa bunları bilecek. Vel amelu bihinne. Bu üç meseleyi bilmek. Vel amelu bihinne. Bunlarla amel etmek herkesin vacibi. Herkesin yapması gereken bir şey. Yani bizler az gelecek.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 Nereye indi? Nedir bunun isteği bizden? Veya ilim talep etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Talep-i ilmi fa faridatun ala kulli muslimin. İlim talep etmek her Müslümana nedir? Farzdır. Vacibun ala kulli muslimin. Vacib değil yani farzdır. Hangi ilmi talep etmek? İmam Ahmet İbn Anbel soruluyor. İmam Ahmet İbn Anbel diyor ki مَا يَكُمْ يُقَوْيْمُ بِهِ دِينَهُ Kulun dinini yaşayacağı ilmi öğrenmek. Namaz, önce itikad tabi, akide, tevhid, la ilahe illallah, namaz, oruç, zekat, hac. Bunları ne yapacaksın hep? Sürekli öğreneceksin. Öğrenmiyorsan, sen de dilinle söylemesen de böyle mal gibi başıboş yaşayan bir insansın. Velev ki bunu dilinle söylemiyor olsan bile. İşte müellif diyor ki rahimahullah Allah-u Teala bizleri ne yapmadı? Başıboş...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 Size ne icabet ettiler? Nasıl icabet ettiler? İcabet ettiler mi? Kema ersenna ila Firavune Rasûle. Firavuna Rasûl gönderdiğimiz gibi size de gönderdik. Yani Firavuna da bir Rasûl geldi. Firavuna da bir Rasûl geldi. Allah-u Teala diyor ki وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا Ancak bizim peygamberimizi Allah-u Teala ne yapıyor? Bütün insanlığa gönderiyor. Sadece insanlığa değil cinlere de Ve Allah Teala yaratmış olduğu bu dünyaya göndermiş olduğu her topluğa ne yapmış bir rasul bir peygamber göndermiş. Walladat bagasna fi kulli ummetin rasulan. Walladat bagasna muakkak gönderdik fi kulli ummetin. Her neye, her ümmete gönderdik? Ne gönderdik? Bir rasul gönderdik. Her ümmete bir rasul gönderdi Allah Teala. Demek ki. Her ümmete ne var? Gönderilmiş bir rasul var. Rasulsüz, peygambersiz bir toplum olmamış. Olamaz da. Çünkü allah Teala diyor ki, bizler bir rasul göndermeden hiçbir toplumu ne yapmayız? Helak etmeyiz. Çünkü senin ya, ya, yani aklen, yani şer'an, dinen, Allah-u Teala bunu ne yapıyor? Bizlere haber veriyor. Her bir topluğa rasul ne olmuş? Gönderilmiş. Aklen,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 فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَب۪يلًا Bizler de ne yaptık Firavun'u? Şiddetli bir şekilde yakaladık, aldık. Firavun ne oldu? Resul'a isyan etti Musa'ya aleyhisselam'a. Ve Firavun ne oldu? Bu şekilde helak olmuş oldu. İlk bilmemiz gereken mesele bu arkadaşlar. İlk bilmemiz gereken mesele. Bizler bir gaye için yaratıldık.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 Ne yaptın? Ayrıldın, dışarı çıktın. İşte dünyada bilmen gereken en büyük sorumluluk ise nedir arkadaşlar? Tevhid bilinci. Kulluk bilinci. Ubudiyet bilinci. Yani sen Allahu Teala'nın kulusun. Bu dünyaya Allahu Teala ibadet etmek için, yalnızca ama ona ibadet etmek için ne yaptın? Geldin, gönderildin. Evet. Esaniye. Peki ikinci bilmemiz gereken mesele ney? İkinci bilmemiz gereken mesele: "Ennallaha la yerza en yushrak ma'ahu ahadun fi ibadatih. La malakun muqarrab ve la nabiyun mursal." İkinci mesele: Allah Teala asla ve kat'a kendisine şirk koşulmasını yapmaz. Kabul etmez, affetmez. Ya seni yoktan var etmiş. Seni dünyaya göndermiş. Senin için bütün olanakları sana ne yapmış bahşetmiş, her şey hızlı bir şekilde geliyor. Ardından sen de kalkıyorsun, Allah'tan başkasını Allah'la birlikte dua ediyorsun, yalvarıyorsun. Ne yapmış oldun? Nam körlük etmiş oldun. Allah ﷻ diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir sırasında, "Ya ey insanlar!" عبدو Ne yapın? Rabbinize ibadet edin. Rabbekumul lezi halakakum. Sizleri yaratan Rabbinize. Yaratmayı düşünün. Yaratma yani öyle büyük. Bizler için yani. Allah için çok kolay. Allah-u Teala için yaratma çok kolay. اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَجِدُوا لَهُ وَمِنْكُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ فَتَخْشَوْنَ ۚ أَفَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَتَّقُونَ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِعَابِدِينَ مَا اعْبُدُ ۚ وَلَا الشَّيَاطِينُ إِذَا اعْتَدَوْا ۚ وَمَا هُمْ بِعَابِدِينَ كَمَا تَعْبُدُونَ ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِعَابِدِينَ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءا جو ne yaptı? والسماء بناءا. Sapasağlam bir yapı olarak yaptı. Wa anzala minas-sama'i Gökten ne yaptı? Su indirdi. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. bu yağmurla ne çıkardı Mehmet? Ürünler çıkardı. Ne olarak? Rızkan. Sizlere bir rızık olarak. İşte bunları yapan allah Teala bizlere diyor ki ben diyor şirkten asla ne olmam? Razı olmam. Tek affetmediğim günah nedir diyor allah Teala? Şirktir. İnne la yeğfiruh. allah Teala ne yapmaz? Affeylemez, mağfiret etmez, bağışlamaz.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 Yapmış oldukları bütün ameller boşa giderdi. Kim bunlar? Peygamberler. Peygamberler. Lehabita anhum, ma kanu ya'melun. İşte Allah-u Teala bilmemiz gereken ikinci mesele. Şirki affetmez. Kesinlikle şirkten razı olmaz. Velev ki şirk koşulan ne olsa bir Nebiler. Nebi olsa velev ki şirk koşulan bir Melek olsa. Hocam açalım. Ve delilu kavluhu teala. Peki bunun delili nedir? Bunun delili. Ve ennel mesajide lillah. Mescitler Allah'ındır. Mescitler Allah'ındır. Fela ted'u maallahi ahada. Allah'a da birlikte kimseye dua etmeyin. Burada biraz daha fazla açıklama getirelim.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 Ben de ne yapayım? Es tecib lekum. Es tecib lekum. Duanıza icabet edeyim. İnnel lezîne yestekbirûn an ibadeti. Yestekbirûn ne demek yestekbirûn? Büyüklenenler. Neyden? Duadan mı, ibadetten mi? İbadetten diyor allah Teala. İnnel lezîne an... ibadeti bana ibadet etmekten kibirlenenler se-dhulûne cehennemâ cehenneme girecekler dâhirîn küçük halde küçümsenerek, aşağılanarak girecekler. Ayetin başında bana dua edin diyor. Ardından da ne diyor Allah Teala? İbadetten ne yapanlar? Büyüklenenler. O zaman ayeti iki türlü tefsir ediyor tefsir alimleri. Eğer ayetin başındaki duayı sözlü olarak dua diye tefsir edersek Turgut estecib lekum kelimesini nasıl tefsir ediyorlar edeceğiz? Duanızı ne yapayım? Yerine getireyim. Peki bu du ayetteki duayı normal hal ile yapılan bedenle yapılan ibadet olarak tefsir edersek, "Kale rabbukum"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 مُوَالَاتُ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden. Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden. Kimler Allah'ın ve Resulü'nün düşmanlarıdır? Müşrikler, kafirler. Bunlara müvalaat etmek. Az sonra gelecek müvalaat etmek demek. Müvalaat etmek kesinlikle cahiz değildir. وَلَوْ كَانَ اَقْرَبَ قَرِيبٍ وَلَوْكِ بُوْكِمْسَ اَنْ اَنْ يَاكْنَ اَقْرَبَ اَقْرَبَ اَقْرَبَ اَقْرَبَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالٰى Delil ne bunun? Allah Teala'nın şu buyruğu. Diyor ki Allah Teala, لَا تَجِدُ قَوْمًا لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالْلَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğu bulamazsın. Ne yaparken? يُوَادُّونَ Severken. Ne Ne yaparken bulamazsın? Severken bulamazsın. يُوَادُّونَ مَنْ Haddallah ve رسوله Allah'a ve resulüne düşmanlık edenlere sevgi beslerken dostluk kurarken bulamazsın. Velau kanu aba'hum veleki bunlar babaları olsun. Ev ebna velau kanu aba'um ev abna'um olsun. Ev ihwanahum kardeşleri أو عشيرةهم أقرباء لهم كبرياتهوا. إيش تقول الله تعالى؟ Teala, إيش تقول؟ onlar, في قلوبهم في قلوبهم الإيمان. ماذا قام الله بقلب هؤلاء؟ قام بكتابة الإيمان في قلوبهم. إيش تقول؟ قام بكتابة الإيمان في قلوبهم. إيش تقول؟ قام بكتابة الإيمان في قلوبهم. إيش ويدخلهم، أنهم سوقacaktır جنات، من أين؟ جنات إلى. تجريم تحت الأنهار، أطرافها من الأنهار. جنات إلى. خالدين فيها، ورددوا أنهم. أبدية. رضي الله عنهم ورضا عن. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. أنهم راضوا. رضي الله عنهم ورضا عن. الله أنهم راضوا. muflihun işte kurtuluşa ermiş olanlar da onlardı. Evet. Bir kimse tevhid'i öğrendikten sonra şirki öğrendikten sonra ne yapacak? Şirke ve şirk ehline buğz edecek. Nefret edecek. Nefret. Diyor ki Allah Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de "Vakat kanetlekum o süretun hasenetun fi İbrahim" Sizler için İbrahim'de ne vardı? En güzel örnek. örnek. Velzîne ma'hu İbrahim ve İbrahim ile beraber olanlarda sizler için en güzel örnek vardı. İfkâlû li kavmim kendi kavimlerine kendi akrabalarına şöyle dediler. İfkâlû li kavmim Bizler sizlerden beriyiz. Bizler sizlerden beriyiz. İnnâ bura'u minkum. Ve mimmâ ta'budûn. M'aikuselâhu aleyhi ve m'a rekatuhu. Ve mimmâ ta'budûn. İbadet ettiklerinizden de beriyiz. Min dunillah. Allah'ın dışında ibadet ettiklerden de beriyiz. Kefernâ bikum. Ne yaptık? Sizleri inkar ediyoruz. sizlere küfür ediyoruz. Ve beda baina bina ve bainakum el adavetu ve el Aramızda ebediyen bir bagda, bir düşmanlık baş göstermiştir diye İbrahim. Ya yanındakiler. Niye bu düşmanlık? Akrabalar ya, babası, atası, amcası, akrabası. Allah'tan başkalarına ibadet ettikleri için. Allah Teala diyor ki işte İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizler için ne var?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 Ayetin başında Allah Teala dedi ki: "Ey iman edenler, nasıl kâfir oldu?" Ey iman edenler, onlara sevgiyle yaklaşmayın diyor. Ne derdi Allah Teala? Ey iman ettikten sonra onlara sevgiyle yaklaşıp kâfir olanlar derdi, değil mi? Ne selam Allah'a vardı. Onlara sevgiyle yaklaşmak dünyevi nedenlerden dolayı onlara sevgi beslemek haramdır. Haramdır. Nedir? Haramdır. Peki ne zaman kâfir olur adam? Nasıl destekler? destekler? Dinlerinin, şirklerinin, şirklerinin, dinlerinin İslam'ın üzerine çıkması, ona üstün gelmesi adına bunu yaparsa o zaman ne olur bu insan? Kafir olur. Ama onun dışında böyle bir amaç yok, böyle bir gaye yok.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 Evet Bununla ne yapmış oluyoruz Bu üç esası da Yani 3 meseleyi de bitirmiş oluyoruz Allah nasip ederse Önümüzdeki hafta 3. girizgaha gireceğiz 3. mukaddimeyi yapacağız Tabi dediğimiz gibi Bugün anlattıklarımızı haftaya size soracağız Tekrarlayın Not alın Kimse not almıyor Veriyorum burada arkadaşlar yani Burada söylediklerimizi Not alın Evde tekrarlayın dolunuza çocuğunuza paylaşın, anlatın. Öğüt alın. İnsanlara anlatın, ananıza, babanıza anlatın. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa enta, esteğfiruke ve etûbü ileyk.